Allah subhanahu ve teala bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri de neslimizi de hayırda gidenlerden eylesin. Evet. Bugün yine eğitimle alakalı sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Unutmayalım ki her nesil anne ve babanın eğitiminden geçer. Doğumundan itibaren nebevi bir metotla terbiye edilen çocuğun her merhalesi çok önemlidir. Ve bu terbiyede çocuğun en önemli hakkı ilimdir. Ve bu çocuğa verilmediği zaman o çocuk o ilmi başka yerlerde arayacaktır. Bu merhalede çocuk her türlü ilmi kabul etmesi bakımından en verimli dönemdedir. Ve bu dönemde çocuk zihni bomboştur. Hiçbir dünyevi meşgalesi yoktur. Bir kaygısı, bir sıkıntısı, geçim telaşesi, Dünyaya karşı sorumluluğu yoktur. Böyle bir dönemde anne ve baba çok dikkat ederek çocukların boş zihnine doğru ve güzel şeyleri yerleştirmek zorundadır. Bundan sonra unutmayalım ki çocuklar bir öteki merhalede yani gençlik dönemi diye bir dönemi gelecektir. Eğer çocukluk devrinde ilim devresini kaçırmışsanız o gençlik döneminde çocuk bocalayacaktır. Ve ilim dönemini gençlik döneminde de veremezseniz artık o çocuğa hiçbir şey veremez hale gelirsiniz. Unutmayalım ki ananın ve babanın Çocuğun üzerinde gerekli İslami bilgileri öğretme hakkı vardır. Bu ana ve baba tarafından öğretilmesi gerekir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi ve ashabı yatsı namazından sonra yatın demiştir. Ve yapmışlardır. yani önemli bir meşgale veya ilmi bir ortam yoksa yatsı namazından sonra yatın demiştir. Hatta Bukhari'de gelen rivayette kardeşlerim, ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilsem yatsıyı bu vakitte kıldırırdım demiş. Ve yatsıyı Yatsı namazından sonra ayakta kalmayı bize hoş görmemiştir. Konuşmayı da kerih görmüştür. Düşünün insanın gerek bedensel, gerek ruhsal birçok yorgunlukları vardır. Sağlıklı ve düzenli bir uyku hiç şüphesiz beraberinde sağlıklı bir bedeni, sağlıklı bir zihni de getirecek. Eğer siz ayakta kalırsanız, zamanında yatmazsanız, zamanında uyumaz, zamanında kalkmazsanız çocuklar da sizinle birlikte ayakta kalacak ve sizinle birlikte o küçücük bedenleri ne yapacak? Yorulacak ve sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin bu çocuklarda ne yapmayacak? Oluşmayacak. Ve bu yüzden çocukların gecenin geç saatlerine kadar oturmaları, buna karşın geç vakitte uyanmaları hem sağlıkları açısından sorunlar oluşturacak, hem de zihinlerinin gelişimlerini engelleyecek. Bundan dolayı çocukların erken bir saatte uyumaları, erken saatte kalkmalarını sağlamak için bunu sizin de uygulamanız gerekir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim basit dediğiniz, önemsemediğiniz, ufacık bir şey bütün hayat boyunca problem getirecek ve fıtratın bozulmasına sebep olacak olaylardır. Bugün bakın, hangi Müslümanın evinde kadın olsun, erkeği olsun, çocuğu olsun, Allah Resulü'nün devrindeki bir yatma kalkma saati geçerli? Bakın, Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına zamanında yatma var. Gece kalkıp gece namazı ibadeti yapma ihtiyacı var. Sabah namazında camiye gitme gayreti var. Ve birçok olaylara böyle yardımcı olma, birebir o fiillerin içinde olma var. Bugünse yaşanılan ortam öyle hale gelmiş ki insanlar vakitlerini başıboş Bozuk para gibi harca duruma gelmişler. Allah hepimize hayır versin. Zamanını hayırda kullananlardan eylesin. Bir çok zamanlar örnek verin. Benim anam dörtte kalkardı diye. İnsanlar kızıyorlar. O zaman imkansızlık zamanıymış diyorlar. E kardeşlerim hadi sizin şu an imkanlarınız var. Neden kalkmıyorsunuz? Hadi ananın zamanında çamaşır makinesi kendisiydi. Bulaşık makinesi anamdı. Yemek makinesi anamdı. Her şeyi anam yapardı. E şimdi kadınların her şeyi otomatik. Neden uyku düzenleri otomatik değil? Onun için Müslüman bir kadının, Müslüman bir erkeğin zamanını düzgün harcaması ve düzgün kullanması gerekir. Sabah namazından sonraki vakti bozuk para gibi harcamaması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğitimde 10 yaşına geldiği zaman çocukların yasaklarının ayrılmasını emretmiştir. Bir erkek aynı örtünün içinde bir başka erkekten yatamaz. Bir kadın da bir başka kadından aynı örtü arkasında arada bir engelsiz yatamaz. evet Yedi yaşına geldiği zaman çocuklarımıza ne yapıyorduk? Namazı emrediyorduk. On yaşına gelmedikleri takdirde onları hafifçe dövün ve yataklarını birbirinden ayırın. Çocukların aynı yorganı altında yatması hiç şüphesiz büyük bir fesada yol açar kardeşlerim. Öyle ki bu durum bir müddet sonra önüne geçilemez birçok kötülüğün başlangıcı olabilir. Bu yüzden dinimiz 10 yaşına geldiği zaman tüm anne ve babaların çocukların yataklarını ayırmalarını, her çocuğa ayrı bir yatak, ayrı bir yorgan tavsiye etmesine dikkat etmesi gerektiğini emretmiştir. Evet, dinimizde hiçbir şey eksik değildir kardeşlerim. Hatta yatış şekline bile dinimiz ne yapmıştır? Karışmıştır. Allah Resulü ve Vesselam bir gün Yüzüstü yatan bir adam görmüş, ayağıyla dürtmüş ve bu Allah'ın buğz ettiği bir yatıştır demiştir. Bakın bunlar Allah-u Teala'nın Resulü vasıtasıyla bizlere öğrettiği esaslardır. Bu sağlıklı bir nesil inşa etmek için çocuklarımıza öğretmemiz gereken kurallardır kardeşlerim. Yine Nebevi terbiye metodunun önemli hususiyetlerinden bir tanesi de kardeşlerim, henüz küçük yaşlardayken çocuklarımızı harama bakmaktan sakındırmalıyız. Bugün şu yaşadığımız asla bir bakın. Gençliğimizin gözlerini haramdan bir an olsa bile çevirmemeleri, yani çevirmemelerinin asıl nedeni, Küçük yaştayken bu hususta gereken edep ve ahlak esaslarının biz anne ve baba tarafından öğretilmediğindendir. Hangi eve giderseniz gidin, muhakkak baş köşede bir televizyon hocalarını görürsünüz. Eve gelen bu televizyonlar anne ve babanın yerini almış ve ne yapmıştır? Onlara gayri ihtiyari eğitim vermiştir. Anne baba her gün gözlerini televizyona dikerse, gayri ahlaki görüntüleri seyrederse, bu sefer arkasından gelen nesilde aynı dikkatle, aynı ahlaki çöküntüye ne yapacaktır? Devam edecektir ve bu da onun artık büyüdüğünde daha büyük tehlikelere adım atmasına sebep olacaktır. Allah hepimize rahmet etsin, hepimizi mağfiret etsin. İşlediğimiz günahları Allah Azze ve Celle bağışlasın kardeşlerim. Eğer nebevi bir ahlak üzerine bir nesil yetiştirmek istiyorsanız nefsinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani birilerini eğitmek istiyorsanız önce kendinizi eğitmeniz gerekir. Önce kendi nefsinizi bir ıslah edeceksiniz. Daha sonra da çocuklarınızı ıslah etmeniz gerekiyor. Daha küçük yaştayken çocuklarımızın harama bakmamaları üzerinde önemle durmamız gerekiyor kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında mümin erkeklere söyle, mümin kadınlara söyle gözlerin haramdan takındırsın diyor bu bir emir kardeşlerim bakın Fadıl anlatıyor Allah kendisinden razı olsun ben diyor bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber onun bineğinin arkasındaydım Müzdelife'den Mine'ye doğru gidiyorduk bu arada bir Arabi karşımıza çıktı bineğinin arkasında güzel bir kızı vardı ben ona bakmaya başladım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana baktı ve yüzümü başka tarafa çevirdi. Ben yine kıza baktım Aleyhisselatü Vesselam yine yüzümü kızın tarafından başka bir yöne çevirdi ve bunu üç kere yaptı. Ben hala bakmaya devam ettim. Öyle ki şeytan taşlama yerine gelinceye kadar bu böyle devam etti. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her seferinde yeğenini ne yapıyor? Bu bakıştan engellemeye çalışıyor. Biz de çocuklarımıza bu terbiyeyi vermemiz gerekir. Bakın gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki, ey kardeşimin oğlu bu öyle bir gündür ki gözünü haramdan sakınana, iffetini ve dilini koruyana mağfiret vardır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine güzel uygulamalarından birisi kardeşlerim hiçbir zaman herhangi bir çocuğa vurmamıştır. Ve çocuk eğitiminde şiddetin kaydelerini tek tek beyan etmiştir. Ebu Umame diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki köleyle beraber yanımıza geldi ve bu kölelerden birisini Ali'ye verdi ve dedi ki Ey Ali ona vurma, ben namaz kılan bir kimseye vurulmasını yasakladım ve ben bu köleyle karşılaştığım andan itibaren onun namaz kıldığına şahit oldum demiştir. Kardeşlerin İslami terbiye metodunun asıl hedefi düzeltmektir, ıslah etmektir. Çocuktan intikam almak ya da yaptığı hataya karşı meydana gelen sinirliliğin giderilmesi adına, şiddet kullanmak değildir ve çocuk eğitiminde belki de en zaaf kalınan noktalardan birisi kardeşlerim çocuğun mizacının ve tabiatının yani yeteneklerinin keşfedilmemesidir <gülüyor> öyle çocuklar vardır ki ince ruhludur bazı çocuklar vardır kaba sabadır Kimisi çok zekidir. Çocuk eğitiminde bunlara Müslümanların anne ve babaların çok dikkat etmesi gerekir. Çocuk terbiyesinde şiddet kullanma bazen bazen değil her zaman onun düzelmesi yerine ahlakının daha çok kötüleşmesine hatta ahlaksızlaşmasına sebep olur. Ve şiddet ortamında büyüyen bir çocuğa bakın hep kötü fiilleri yapmaya <gülüyor> bir görev versen yerine getirmemeye tembellik yapmaya, yalan söylemeye her zaman hilekar davranmaya başlar. Şiddet zaman içerisinde çocuğun bütün insaniyet kavramlarını yitittirir kardeşlerim. Yani çok artık e, merhametsiz katı cellat gibi birisi olur. Yine çocuk asla ama asla başka insanların yanında azarlanmamalı. Küçük düşürülmemeli. Kesinlikle başkalarının yanında dövülmemeli. Çünkü onun da kendine has bir şahsiyeti vardır ve çocuğun şahsiyetine tecavüz edilmemelidir. Bugün anne ve babalar bu hususu tamamen gözden kaçırıyorlar. Çocukları bir hata yaptığı zaman insanların içinde onlara bağırmakta, azarlamakta, hatta kızmaktadırlar. Bu yöntemle de çocuklarını güya terbiye ettiklerini zannetmektedirler. Ancak ne yazık ki onların uyguladıkları bu yöntem faydadan daha çok zarar vermektedir. Uyguladıkları bu temelsiz yöntemlerle çocukları zaman içinde şahsiyet bozukluklarına itmektedir. Ve bu da onları insani duygulardan sıyırır. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Çocuklarımıza hayırı anlatırken kendimiz şerre düşmemeliyiz kardeşlerim. Onlara gerekli ehemmiyeti, gerekli ihtimamı göstermek zorundayız. Ve onlara ahlak, edep sınırlarını öğretmemiz gerekir. Ve çocuğun eğitiminde en önemli hususlardan bir tanesi disiplindir kardeşlerim. Disiplin çocuğun şımarık ve her istediğini yapan bir kişilik olmaması için en önemli etkendir. Bakın dinimiz nasıl çocuklarımıza karşı yumuşak davranmayı, merhametli olmayı emretmişse, aynı zamanda sevgide de, merhamette de aşırıya gidilerek çocuğun şımartılmasını yasaklamıştır. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çocuğun anne ve babası için cimriğin, korkaklığın, bilgisiz kalmanın ve mutsuz olmanın sebebi olacağını buyurmuştur evet hadiste anlatılan çocuğun cimriliğe sebep olması kişinin kişinin çocuğunu düşünerek malını saklaması ve infak etmekten geri kalmasıdır kişinin çocuğunu düşünerek hicret etmekten uzak kalması onun korkak kalmasına sebeptir ve çocuğun da korkaklığa sebebidir Aynı şekilde kişinin çocuğunun rızkını ve onun isteklerini düşünerek ilim talebinden uzak kalması, ilim talebi için gerekli çalışmalarda bulunmaması bilgisiz kalmasının bir sebebidir ve çocuğuna da öğretecek hiçbir şeyi olmaz. Çocuğun anne ve babası adına, mutsuzluğa vesile olması ise çocuğun hastalanması, ya da çocuğun isteklerini yerine getirememeleri sebebiyle üzüntüye düşmeleridir. Birçok ana babaya bakın salih amellerden uzak kalmalarının sebeplerinden en önemlisi hiç şüphesiz ki çocuklarının bitmez tükenmez istekleridir. Ve onları en iyi şekilde yetiştirme, eğitme, bir yerlere gönderme telaşlarından kendileri salih amel işleyememiş hale gelmiştir. E bu şekilde büyüyen bir çocuğun anne ve babasına asi olmasıysa asıl üzüntü ve mutsuzluğun sebebidir. E çocuğuna sen hakkı vermedin ki vermediğin için de güya kendi aklından çocuğu eğitmeye kalktın ama neticede senin halin tamamen üzüntü ve mutsuzluk olacaktır. Allah bizleri mağfiret etsin, yaptığı hataları gören ve düzeltenlerden eylesin. Kardeşlerim bir çocuğun anne ve babası için üzüntü kaynağı olmasının altında yatan temel etken, anne ve babanın çocuklarını sevmede, onlara merhametle muamele etmede aşırıya gitmelerindendir. Çocuk eğitiminde mutlak surette zaman zaman çocuğu korkutma. Her istediğini vermeme, aşırı rahat bir hayata alıştırmamak gerekir. Çocuğun her istediğine ulaşamayacağı, yanlış bir davranışta bulunduğu zaman cezalandırılacağı bilinciyle büyümelidir ki, ilerleyen dönemde başı boş ve asi bir kişiliğe sahip olmamalıdır. Bugün bakın yetişen çocuklara ne kıza ne erkeğe, anne baba ağzını açamaz hale gelmiştir. Adeta ağzını açtığında hemen bir karşılık gören hale gelmiş. Karşıdaki anne mi, baba mı, büyük mü artık hiç sınır kalmamıştır. Bunun sebebi anne ve babanın çocuğuna İslami eğitim, İslami terbiye veremediğinden kaynaklanır. Artık o çocuğu kınamamalıdır. Çünkü o çocuğu o hale getiren o anne babadır. O çocuk erkek olsun, kız olsun, anne ve babasına her seferinde karşı geliyor, sert davranıyor, kırıyor, eziyorsa o karşıdaki onun bir modelidir. Oturup ağlamalı, Allah'tan af dilemeli ve çocuğunun ıslah olması için Allah'a dua etmelidir. Müslüman bir kız, Müslüman bir erkekle yaptığı hatanın bilincine varmalı kendi hal ve hareketini düzeltmelidir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Maalesef anne ve babanın dikkat etmediği her nokta karşısına çok acı bir gerçekler, acı bir hareketler ne yapıyor? Çıkıyor. Rabbim bizleri affetsin kardeşlerim. Unutmayalım Rabbimiz kitabında Ey insanlar, ey inananlar kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakısı insanlar ve taşlardır buyurmuştur. Onun başında gayet katı, şiddetli, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır demiştir tahrim altıda. Dikkat edin çocuklarımızı ateşten koruma ancak ve ancak onları belirli bir disiplin altında başı boş, her istediğini elde eden bir kişilik olmaktan uzak bir şekilde yetiştirmemizden mümkündür. Ana babaların çocuklarını aşırı şımarık, bolluk ve refah içinde yaşayan, lüks şeylere düşkün, başı boş, her istediğini yapan İstediği çocukla arkadaşlık yapmaktan, onlarla beraber kalmaktan, onlarla oyun oynamaktan sakındırması gerekmektedir. Eğer biz bu metoda, bu terbiyeye uzak kalırsak, çocuklarımızı kendi ellerimizden hem dünyada hem de ateşe, ahirette ateşe ne yaparız? Atarız. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok üstün bir ahlaka sahipti kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onu alemlere rahmet olarak göndermiş ve muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin demişti kalem 4'te Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en güzel ahlakı olanıydı ve muamelede ise çocuklara hep merhametli davranır onlara hep hayırlı olurdu bir iş söylediğinde yapmadığında neden yapmadın neden gitmedin en güzel tavrıyla o çocukları ne yapardı uyarırdı bilinmelidir ki kardeşlerim uygun bir eğitim metodunda ceza vermekten ziyade caydırıcılık ön planda olmalıdır hatalara karşı ceza vermek elbette gerektiğinde yapılacaktır ama bundan daha önemli olan hatalara karşı güzel bir dille hikmetli sözde uyarıda bulunmaktır. Bununla beraber kişileri hataya sevk eden bir amelin tespit edilerek bu hatanın ortaya çıkmaması adına alternatif göstermekte nebevi metodun vazgeçilmez bir unsurudur. Evet kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bugün çocuk eğitiminde anne ve babaların en çok ihmal ettiği husus budur. Çocukları sevmede ya da onlara karşı merhametli davranma adına Çocukların birçok hatasını görmezden gelmedir. Namazın vakti gelir, es geçer. Yemekte sağ ve sol eli kullanmaya devam eder, es geçer. Hak söz söylemez, batıl birçok sözleri mırıldanır veya öğrenmesini oluşturan ortamlar oluşturur, dikkat etmez. İşte anne ve baba bu davranışlara dikkat etmezse ve çocukların hatalarını düzeltme yoluna gitmezse artık o çocuk çocuk döneminde almadığı ilmi yani tevhid ilmini gençlik döneminde acilen verilmesi gereken ilmi alamadığını artık anne ve baba o çocuğa şöyle yan gözden bile bakamaz. Şuradan kalk şuraya otur diyemez. O çocuk adeta zıpkın gibi kız olsun, erkek olsun, anne ve babayı adeta o yılanın çatal dili gibi dilini çıkartıp zehirleyecek hale gelir. Bunun sebebi ise kardeşlerim yine anne ve babadır. Çocuklarımıza her koşulda bir şeyler öğretmek zorundayız kardeşlerim. Hangi durum ve şartta olursa olsun çocuklara bilmediklerini öğretmemiz yapamadıkları şeyleri nasıl yapmaları gerektiğini öğretmemiz gerekir. Rabbim bize hayır versin. Bakın Ebu Said El-Hudri anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Aleyhissalatü Vesselam bir çocuğun koyununun derisini yüzerken bu işi yapamadığını gördü. Biraz bekle ben sana nasıl yapacağını göstereyim dedi. Daha sonra elini Koyunun derisiyle et arasına soktu. Ön ayaklarına kadar elini derinin altında ilerletti. İşte bu şekilde koyunun derisini yüz dedi. Daha sonra ise insanlara namaz kıldırmak için mescide gitti ve namaz kıldırdı. Yani oradaki gördüğü bir çocuğa hemen nasıl hareket edeceğini ne yaptı öğretti. Hiç beklemedi. Kardeşlerim, çocuğun ihtiyacı neyse onu öğretmemiz gerekir. Yine çocuklara büyüğe, küçüğe nasıl davranmaları gerektiğini, onlara karşı tutumlarını ne yapmalı, öğretmek gerekir. Bakın, çocukların oturacağı yer bile dinimizde bellidir. Bugün çocuklara bakın, hep baş köşelerde oturur, bir sohbet ortamına gidin, çocuklar yine baş köşededir. Büyükler oturacak yer bulamaz, onlar yayılarak ne yapar? Oturur. Bunlar anne ve babanın çocuklarının oturuşuna, kalkışına, nereye oturacağına dair ona bir terbiye vermediğinin göstergesidir. Ufacık bir şey gibidir ama toplum içinde bu ne yapar? Sıflarır. Birisi de dese ki kalk da oradan bak bir büyüğün otursun dese çocuktan önce en başta bir bakıyorsun babalarının rengi atıyor. Vay benim çocuğuma niye karıştı? E demek ki anne babada sıkıntı var ki çocuklara da bu ne yapıyor? Aynen yansıyor. Yine kardeşlerim en önemli noktalardan bir tanesi şakayla da olsa birbirlerini korkutmama öğretilmelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle birinin birine korkutmasını yasak kılmıştır, haram kılmıştır. Kesinlikle birbirleriyle şakalaşmalarında aralarındaki sevgi ve ülfeti zedeleyecek her türlü şakanın seviyesini yasaklamış. İnsanların birbirine yaptığı şakada birisi gülerken öbürleri biri ağlamayacak. Şaka yapıldığında herkes oturup birlikte gülebilecek. Eğer biri somurtuyor, biri üzülüyor, biri ağlıyor, birilerde de gülüyorsa bunun adı şaka değil. Sadece nedir? Bir fıslumdur kardeşler. Yine çocuklara muamelede onların kapasiteleri göz ardı edilmemelidir kardeşlerim. Çocuk yaratılışı icabı her şeyi yerli yerine düşünen, kendisine söyleneni anında algılayan, öğrendiğini devamlı surette hayata aktaran bir yapıya sahip değildir. Çocuktur, unutabilir. Çocuktur, kendisine öğretilenden gafil olabilir. O yüzden Çocuğun bu durumu göz önünde bulundurularak çocuğa baskı yapılmamalı, çocuğun kapasitesi ve sınırları olduğu unutulmamalıdır. Bazen çocuklardan birçok şey istenir, çocuk kendisinden istenlerini unutabilir ya da bir konuda öyle davranmaması tembihlenir ama çocuk tam tersi harekette bulunabilir. Yine çocuk ebeveynine itaat etmesi gerektiğini unutabilir, yaptığının büyük bir hata olduğu bilincinde de olmayabilir. Unutmayalım ki çocuklar büyükler gibi değildir. Onların akli seviyesini, kapasitesini hesaplayıp ona göre hareket etmemiz gerekir, kardeşlerim. Çocuğa örnek bir anne. Örnek bir baba olduğumuz zaman aslında birçok şey de ne yapar? Kolaylaşır. Yani birçok şey öğretmektense önünde örnek bir anne, örnek bir baba olmak hemen hemen bütün meseleleri çözüverir. Kardeşlerim yine eğitimde en önemli noktalardan bir tanesi kız çocuğuysa erkek çocuğuna benzemekten sakındırılmalı. Hem görünüşte, hem giyinişte, hem de konuşmada bu haram kılınmıştır. Erkek çocuğu ise kız çocuğu gibi giyinmekten, konuşmaktan, hareket etmekten ne yapılmalı? Men edilmelidir. Bugün bakın toplumda kız mı, erkek mi belirsiz. Erkek mi kız mı? Belirsiz. Kızlara bakıyorsun erkek saçı gibi yapmış. Erkeklere bakıyorsun kız saçı gibi yapmış. Kızlara bakıyorsun küpeli, hazmalı. Erkeklere bakıyorsun yine aynı şekilde küpeli bilmem burunlarına bir şeyler takıyorlar. Giyinişleri, konuşmaları, hareketleri Tamamen İslam dışı. İşte dinimiz ümmetin erkeklerine, kadınlara benzemeyi, ümmetin kadınlarını da erkeklere benzemeyi haram kılmış ve bunu bu şekilde yapanı lanet etmiştir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Bu sorumluluğu hakkıyla bilip yerine getirenlerden eylesin. Öyleyse çocuklarımızı yetiştirirken onlara aldığımız giysiye kadar her şeyi ne yapacağız? Dikkat edeceğiz ve biz seçici olacağız. İslam'a uygunluğu değil mi? Ama çocuklarınıza bırakırsanız, o çocuklar ortam İslami olmaması hasebiyle ancak yatış, ya, yaşıtlarının veyahut hoşuna gittiği grupların giysisi neyse ona göre hareket edecektir. Ve İslami giysiye, davranışa dikkat etmeyecektir. Allah dikkat eden anne ve babalardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, hayat gerçekten çok zorlu evrelerle doludur. İnsan yaşamında her zaman bolluk içinde rahat bir hayat sürdüremeyebilir. Kişinin yaşamında her türlü zorlukla karşılaşması olabilir. Bu yüzden Ana baba çocuklarını daha henüz ilk gelişme merhalesinde hayatın zorlu şartlarına alıştırması gerekmektedir. Ve özellikle çocuklarını dünyanın çekici güzelliğine, rahat ve kolay yönüne sevk etmemeleri gerekir. Baba çocuğunu rahat bir hayata alıştırmamalıdır çocuk her isteğine cevap verilmek suretiyle refah içinde büyütülürse, bu çocuğun helak olmasının başlangıcıdır. Hatta helakıdır kardeşlerim. Bakın Allah Sellem'in yaşantısına hayatı boyunca zor şartlarda yaşamını sürdürmüş, zaman zaman yalnızlıkla, terk edilmekle, ihanete uğramakla karşı karşıya kalmış. Daha henüz yetişme çağındayken bile ana babasından ayrı yaşamıştır. Onlarsız hayata atılmıştır. Birçok musibetlere göğüs germiştir. Yetim öksüz olarak büyümüştür. Ve evlendiğinde bile 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük dur bir kadınla evlenmiştir çocuklarımıza öyle bir eğitim vermeliyiz ki kardeşlerim hayatın bütün safalarına o çocuğumuzu hazırlamamız gerekir. Dünyanın her şeyinin güzelliğin de malın da geçici olduğunu ahlakın, edebin, imanın, takvanın, tevhidinse kalıcı olduğunu Allah indinde de insanlar indinde de geçerli olanın bu olduğunu bunun dışındaki her şeyin fani olduğunu çocuklarımızın zihinlerine aşılamalıyız. Eğer bunu yapmazsak, çocuklarımıza ne kendi evinizde ne de bir başkasının yanında bu benim çocuğum diyemezsiniz. Yine kardeşlerim çocuğun zihni gelişiminde en önemli dengelerden biri de sosyalleşmeyi sağlamaktır. Çocuğun dağınlı surette oyuncaklarıyla, arkadaşlarıyla oyun oynaması elbette ki geçirdiği merhalenin bir gereğidir. Ancak çocuğun şahsiyet alması, olgunlaşması, zihni gelişiminin artması ancak büyükleriyle sosyal ilişkilerde bulunmasıyla mümkündür. Bu sebeple çocuk eğitiminde gözden kaçırılmaması gereken hususlardan bir tanesi çocuğu sosyal ilişkiye teşvik etmektir kardeşlerim. Ses gelmiyor mu? Evet. Her konuda olduğu gibi Çocuk eğitiminde de bizlere en güzel örnek yine Allah Resulü'dür kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam çocukların ebeveynleriyle birlikte düğünlere, toplantılara, sohbetlere, akraba ziyaretine götürülmelerini teşvik etmiştir. Bugün bakın sohbetlerde kaç tanenizin çocuğu var? Getiren arkadaşlar iki üç tane. Kaç tanesinin küçük kardeşi sohbete geliyor? İlk geldiklerinde çocukların hallerine bakın. Sonradaki hallerine bakın. Önce ses çıkaran, gülen, sağa sola bakan. Sonra bir bakıyorsun, oturmuş, aynı büyükler gibi sohbet dinleyen, sohbetin adabını öğrenen olmuşlar. Allah hepinize hayır versin. Buna dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. Sohbetlerin, ilim meclislerinin olduğu saatlerde çocuklarınız çok daha büyük hayır işliyorsa tabii ki göndermemeniz gerekiyor. Daha daha hayır cennete gidecek amel işliyorsa elbette ki o çocukların gelmemesi daha hayırlıdır. Ama ilim meclislerinden hayırlı değilse o zaman eşlerinizi de çocuklarınızı da sohbete teşvik etmeniz gerekir. Ne yapıyorsun sen bu saatte? Şu saatte ne hayır alıyorsun? Oradaki mi, buradaki mi daha hayırlı? Onu ne yapma? Karşılaştırmanız gerekir kardeşlerim. Düşünün çocuk etrafında bulunan insanlardan gördüğü hal ve hareketleri taklit ederek Bunları kendisinde bir alışkanlık ve huy edinecektir. Çocuğun bütün hayatında sergilediği tavır ve davranışlar hiç şüphesiz ki aile etrafında, yakın akrabada ve vaktini beraber geçirdiği kimselerde gördüğü tavır ve davranışlardır. Onun için bu yaşta çocukların hasta ziyaretine, düğünlere, sohbetlere, eğitim ve terbiye açısından olan güzel yerlere götürülmesi çok çok önemlidir. Ve bakın sahabelerin çocukları hep bu ortamlarda ne yapmıştır? Yetişmiştir. Ve öyle şahsiyetler olmuşlardır ki bugün bizlere hepsi birer nedir? Örnektir kardeşlerim. Ve yine unutmayalım ki öyle rivayetler vardır ki Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar ne yapar? Allah'ı zikreden toplulukları ararlar. Onları buldu mu arşa kadar sararlar. Ve Allah Azze ve Celle'ye muştulamaya koşarlar. Allah Azze ve Celle kullarım ne için toplanmış? Ya Rabbi senin cennetini isterler. Cennetini görmüşler mi? Hayır. Görselerdi daha çok isterlerdi. Neyinden sakınırlar? Cehenneminden. Peki cehennemi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Görselerdi, daha çok sakınırlardı. İşte ben onları umduklarına nail, korktuklarından emin eyledim diyor. Bakın bunlar bizim bilmediğimiz ama sadece Allah rızası için toplandığımız mekanlarda Rabbimiz'in bize bir hediyesidir. Bitmedi, melekler soruyor ya Rabbi oraya, Hasbel kader gelenler var. Yani yakını onlar gibi olmayan onlar öyle bir topluluktur ki aralarını aldıklarını ıslah ederler. Ben onların hürmetine onları da bağışladım diyor Rabbimiz. Allah bizi o topluluklardan eylesin kardeşlerim. İslam akidesinin en önemli prensiplerinden bir tanesi de kafirleri, müşrikleri dost edinmeme. Onlarla ortak meclislerde amaçsız ve gereksiz bulunmamalıdır. Allahu Teala müminlere kesin bir şekilde kafirleri, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmemeye emretmiş ve onları dost edinenlerin onlar gibi olacağını bildirmiştir. İşte bu yüzden çocuk eğitiminde de çocuğunuzun dostluk ve arkadaşlık yaşamını ve onlarla yaptığı arkadaşlığın beraberinde gelecek kötülüklere mani olmasını istiyorsanız, çocuğunuzun da onlar gibi olmasını istemiyorsanız arkadaşlıklarına çok dikkat etmeniz gerekir. Birlikte yaşam kişilerin birbirlerinden etkilenmesini getirir. İnsan ya etkendir ya da edilgendir kardeşlerim. Eğer bir mümin çocuk kafiri, Hristiyanı, Yahudi'yi dost edinirse ne olur kardeşlerim? O çocuktan hayır bekler misiniz? Öyleyse çocuklarınızın dost ve arkadaş seçimlerini gözetim altında tutmak zorundasınız. Bu Allah'ın bir emridir. Kötü dost ve arkadaşlara sahip bir çocuğun o arkadaşlarından kötü ahlaktan başka bir şey öğreneceği yoktur. Bakın bir delikanlı gelirdi benim yanıma. Her seferinde bir şey öğrenirdi. O tuttu kötü insanlarla arkadaşlık yaptı. Aynı onların ahlakına sahip oldu. Din, iman hiçbir şey kalmadı. Tam bir münafık sıfatında şu çocuk. Halbuki meclise geldiğinde ilim öğrendiğinde, her öğrendiğinde yumuşayan Gevşeyen, düzelen bir çocuktu. Onun için yapılan arkadaşlıklar çok önemlidir kardeşlerim. Dost ve arkadaş seçimi anne ve babanın gözetiminde olacak. Sonuna kadar eğer ahirette cennete gitmek istiyorsanız çünkü dinimiz Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Öyleyse herkes arkadaş edildiğine dikkat etsindir. Evet. İyi arkadaşın misali de belli, kötü arkadaşın misali de belli. Düşük ahlaka sahip, ihlas ve takvadan uzak bir hayat süren kimselerle, hırsızlarla, haydutlarla, münafıklarla arkadaşlık kurma Sonuç olarak senin de aynı duruma düşmene sebep olacaktır. Ve büyük felaketlere yol açacaktır. Ama anne ve baba çocuklarını dünya ateşinden, dünyada başlarına gelecek felaketlerden koruyabiliyorlarsa, bundan daha evla olarak ahiret ateşinden de korumalıdır. Çocuğa güzel bir ahlak öğretme, Çocuğun kötü ahlaka sahip kimselerle arkadaşlık kurmasına engel olma, çocuğu ahiret ateşinden korunmasının bir yoludur kardeşlerim. İnşallah orada eyvah, keşke diyenlerden olmayalım kardeşlerim. Allah-u Teala şiddetli bir şekilde kafirlerle, kötü ve şerli kimselerle arkadaşlık etmeyi, dostluk kurmayı yasaklamıştır. Bu tip beraberlikler kişi için kötülüğe giden kapıların bir bir açılmasıdır. Bundan dolayı büyük pişmanlık günü gelmeden önce hem kendi nefsinizde hem de eğitimiyle mensul olduğunuz çocukların nefsinde bu temel prensibin yer ölmesinde önem vermek zorundasınız ihmal ederseniz pişmanlık sonradan hiçbir fayda vermeyecek kardeşlerim. Çocuğunuz ergenlik çağına gelmişse tesettürü emredeceksiniz. Allah'ın emri neyse onu uygulayacaksınız. Erkek çocuğu ise daracık, kıskançlı elbiseler giydirmeyeceksiniz. Kız çocuğuysa yabancı erkeklerin içine girip çıkmasına engel olacaksınız. Erkek çocuğuysa kadınların yanına girip çıkmasına mani olacaksınız. Tabi burada ikisinin de erkek ve kadının gizli hallerini keşfetme yaşına gelmişler. Ergenlik çağını geçmiş, evlenme çağına gelmiş bir erkeği kızı bekletmeyeceksiniz. Eğer bir insanın ahlakından ve dininden eminseniz, onu evlendirin diyor. Eğer bunu yapmazsanız, yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Bugün bakın, çocukları evlendirme yaşına bakın. Askerliğini yapsın, işini bulsun, evini alsın, arabasını alsın. Bu böyle değil, dinde Geçmişe bir bakın, sizin evlendiğiniz yaşa bir bakın ananızın babanızın dedenizin evlendiği yaşa bir bakın bir de o zamanki hayat imkanlarına bir bakın şimdiki düşüncenizden utanacaksınız müslüman gibi değil müslüman olduğunuz halde aynı kafirlerin düşüncesini taşıyor olacaksınız ve bundan utanacaksınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gençlerle her zaman sohbet eder Herhangi bir konu üzerinde onların düşüncelerini alır. Onların zihinlerinde neleri canlı tuttuklarını öğrenmek isterdi. Onun için çocuklarla, gençlerle devamlı sohbet içinde olun. Onların zihinlerini kontrol edin. Ve onlara hayri öğretin. Acaba günümüz gençliğinin zihinlerini meşgul eden nedir hiç düşündünüz mü? Yoksa onların iç dünyalarını Kafirlerin, müşriklerin bozulmuş değer yargıları mı meşgul ediyor? Yoksa günümüz gençliğinin aklını hiçbir kural tanımayan sınırsız eğlenceler, şehvet, kadın, kız her türlü pislik mi meşgul ediyor? Bunlara bir bakalım kardeşlerim. Allah bizlere iffet, afiyet versin. Çocuklarımıza iffet versin. Evet, çocuklara güzel şeyler kazandırmak, onlara ahlaka sevk etmek, onları zaman zaman ödüllendirmek gerekir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çocukları her şeye hazırlardı. Helalı, haramı, insanlığı, büyüğüne, küçüğüne karşı güzel muameleyi öğreterdi. İslam dininin en ehemmiyet verdiği toplumsal yapı ailedir. Aile ise anne baba çocuktan oluşur. Sağlıklı bir ailenin oluşabilmesi ancak bireylerin birbirine karşı hak ve hukuka riayet etmeleriyle mümkündür. Ve bir ailede bu konuda en çok iş düşen annedir. Çünkü evlada en çok hakkı geçen odur. Ve İslam'da kişinin üzerinde onun ahlakının, konuşmasının, oturmasının, yemesinin, kalkmasının, yani her türlü adabının altında annesinin mahareti vardır. Eğer anne bu maharetlerinin yanında İslam'ı bilgi verememişse o zaman o annenin hali haraptır kardeştir Allah bizlere hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamlı surette ashabına Allah'a yakın olmalarını nasihat etmiştir. Ve özellikle sıkıntılı zamanlarda zorlukla ve güçlükle karşılaştıkları anlarda Allah'a yakınlığın artırılması, dua ve ibadetle Allah'a yönelmenin Resulullah'ın ümmetine karşı temel öğretisinin olduğunu görüyoruz. Bizler de aynı şekilde çocuklarımıza bu duyguyu vermemiz gerekir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batın bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Unutmayalım ki kardeşlerim günahların kul üzerinde etkileri çoktur. Günah işlemek öncelikten insanı ilimden mahrum eder. Çünkü ilim Allah'ın kalplere bıraktığı bir nurdur. Günah ve masiyetlere dalmaksa bu nuru söndürür. Günahların salih kimselerle arasına da bir soğukluk girmesine sebeptir. Günah işleyen insanların ilk ayrıldığı tevhid ehli insanlar ve tevhid ehli insanların bulunduğu meclislerdir. Günahkar olan insanlar salih insanlarla birlikte olamazlar. O topluluklardan hoşlanmazlar. Ve kafaları sarmaz artık. Günahkar kimseyi bir yalnızlık duygusu kaplar. Ve günah işleyen insan Allah ile bağlarını ve Allah'ın dostları bağlarını koparmaya kadar ne yapar? Götürür. Günahkar kişinin işlerinin yara girmesine neden olur. Günahkar kimse gecenin koyu karanlıkları gibi kalbinde bir karanlık hisseder. Nasıl ki iyilikler peşinden başka iyilikler getirirse günahlar da peşinden diğer günahları sürükler getirir. İşlenilen bir günah mutlak surette peşinden daha büyük bir günah getirecektir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. İyiye dönen, iyiden yüz çevirmeyen ve hakka dönen sammik kullardan eylesin bizleri. Unutmayalım ki kardeşlerim Müslümanlar hakkıyla Allah'tan sakınmadığı ona karşı sorumluluk bilincinde olmadığı müddetçe hayırda değillerdir. Allah hepinizi takvalı kılsın. Unutmayalım ki takva her hayrın başıdır. Allah hepinize kitabı ve hikmeti öğretsin. Hepinizi arındırsın. Nefislerimizi her türlü kötülükten korusun. Ve bizleri izzetli, şerefli yolundan gidenlerden eylesin. Hem bizleri hem de neslimizi hayırdan ayırmasın bugün insanlık bütünüyle İslam'ı bir eğitim sistemine ihtiyaç duymakta. Eğer bizler buna ihtiyaç duymuyor, onların eğitim sistemine ihtiyaç duyuyorsak, bu bizim imanımızın ne kadar azaldığının göstergesidir. Rabbim bizleri ve sizleri mağfiret etsin, cennetine koysun, razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Yakıtı insanlar ve taş olan o cehennem ateşinden hem bizi hem de neslimizi korusun. Sübhaneke <Sessizlik> Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbile ve elhamdülillahi rabbil alem Hepinize selamun ve rahmetullahi ve berekat.